Uygar Özesmi ve Büşra Yarın sunduğu Gezegenin Geleceği programını sunar. Merhaba, Tema Vakfı 2020 yılında Kaz Dağları Yöresi'nin %89'unun madenlere ruhsatlı olduğunu ortaya koyan Kaz Dağları Yöresi'nde madencilik çalışmasını kamuoyuyla paylaşmıştı. Çalışmalarına devam eden vakıf 22 ilde daha, Maden ruhsatları haritalama çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar Çanakkale ve Balıkesir'den sonra Muğla, Tekirdağ, Kırklareli, Afyon, Kütahya, Uşak, Zonguldak, Bartın, Eskişehir, Karaman, Kahramanmaraş, Erzincan, Tunceli, Ordu, Tokat, Artvin, Erzurum, Bayburt, Şırnak, Siirt, Batman, Sivas illeri özelinde yapıldı bu sefer. Seçilmeleri tesadüfi olmayan bu iller doğal varlıklar bakımından Zengin bir ekosisteme, güçlü tarımsal üretime ve turizm potansiyeline sahip olmasına rağmen madencilik faaliyetlerinin yoğunlaştığı alanlar olarak öne çıkıyor. 24 ilin ortalama ruhsatlılık oranı %63. Yani illerin yüz ölçümünün yarısından fazlası maden ruhsatlarına bölünmüş durumda. Bu illerde bulunan ormanların ortalama %60'ı, tarım alanlarının %57'si, meraların %55'i Koruma alanlarının da ortalama %57'si potansiyel koruma alanı olması gereken önemli doğa alanlarının ise ortalama %63'ü madenlere ruhsattı. Bu sonuçlar Türkiye'nin doğal, ekonomik ve kültürel olarak her türlü değerinin madencilik faaliyetlerinin inisiyatifine bırakıldığını gösteriyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Maden Kanunu yasalaştığı 1985 yılından bu yana 20'den fazla kez değişti. Her değişiklikte daha fazla alanda madencilik faaliyetleri yapılabilir hale geldi. Maden ruhsatlarının gerçek hayatta nelere karşılık geldiğini değerlendirdiğimiz haritalama çalışmalarının sonuçları maalesef statü ve nitelik gözetmeksizin her yerde Madenciliği izin veren mevzuatın bir sonucu. Ne yazık ki bu manzara bizleri doğal alanlarımız, tarım alanlarımız, meralarımız, kültür değerlerimiz ve sağlığımız konusunda büyük bir kaygı ile karşı karşıya bırakıyor. Bütüncül bir planlama yaklaşımından yoksun. Kamu yararını yalnızca madenlerden yana gören, tarımsal üretimi, turizmi ve en önemlisi insan sağlığını dikkate almayan madencilik uygulamaları Doğal, kültürel ve ekonomik yaşam için büyük bir tehdit oluşturuyor. Ormanlarımız, tarım alanlarımız parçalanırken su varlıklarımız kirleniyor, tükeniyor. Kültürümüz de tıpkı zeytinliklerimiz gibi köklerinden ediliyor, sağlığımızı kaybediyoruz dedi Deniz Ataç. Çin'de iklim krizinin etkileri üzerine yapılan yeni araştırma Antarktika'daki deniz buzu seviyelerinin rekor seviyeye düştüğünü ortaya koydu. Kayıtların tutulmaya başlandığı günden bu yana ilk kez deniz buzlu seviyelerinin 2 milyon kilometre karenin altına indiği vurgulanıyor. Birçok şehir ve ülkenin tehlike altında olduğunun altı çiziliyor. Çin'de küresel ısınmanın etkileri üzerine yeni bir çalışma daha yayınlandı. Guangzhou'da bulunan Sun Yat-sen Üniversitesi'nde yapılan araştırmada iklim krizinin Antarktika'daki deniz buzullarını rekor seviyede erittiği belirtildi. Araştırmacılar kayıtların tutulmaya başlandığı günden bu yana deniz buzu seviyesinin en düşük seviyesine geldiğini aktardı. Daha önce yüzer kepçe, deniz süpürge aracı ve deniz dronu üreten Aydın Büyükşehir Belediye Denizcilik Daire Başkanlığı ekipleri sürdürülebilir yöntemlerle doğayı korumak ve temiz tutmak için Tamamen güneş enerjisiyle çalışan elektrikli temizlik aracı geliştirmeye ve de kullanmaya başladı. Deniz temizlik aracında kullanılan fan motorunun denize uyumlu olacak şekilde dönüştürülmesi ve elektronik aksamının üretilmesi belediye ekiplerince yapıldı. Güneş enerji panelleri ile... Enerji üreten bir sisteme sahip olan deniz temizlik aracı taşınabilir, hızlı ve kolay yönetilebilir olması nedeniyle hem geniş kullanım alanı yaratıyor hem de fosil yakıt kullanmadan çevreci bir temizlik yapılmasını sağlıyor. Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve güneş enerjisine dikkat çekmek açısından da bir farkındalık projesi diyor. Barış, tarım şöyle konuşmuş. Uzaktan kumandalı ve güneş panelleriyle desteklenen elektrik motorları kullanıyoruz. Bu sayede denizlerimizi temizlemeye çalışacağız. Güneş enerjisini kullanmak açısından farkındalık anlamında yaptığımız bir proje. Kaynaklarımızın çoğunu fosil yakıtlardan kullanıyoruz. Mümkün olduğu kadar güneş enerjisi kullanırsak verimlilik açısından daha iyi olur. Aracı imal ederken fan işlerinden solar panel aldık. Motoru fan motoru onu denize uyumlu hale getirdik. Ve elektrik aksamında kendimiz yaptık. Tamamen büyükşehir belediyemizin bir ürünüdür demiş. Danıştay 8. Daire zeytinlik alanlarda maden faaliyeti yürütülebilmesinin önünü açan madenciliğin yürütmesine zeytinlik alanları maden faaliyetlerinin kullanılması hukuku aykırı diyerek durdurduğunu belirtti. Kararın yazım aşamasında olduğu ifade ediliyor. T24'ün haberine göre Danıştay 8. Daire yönetmelik değişikliği ile incelemesini tamamladı ve davayı esastan karara bağlayana kadar düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Yazım aşamasında olan kararın düzenlemenin 3573 sayılı zeytincilik kanuna aykırı hükümler içerdiği ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle verildiği öğrenildi. Buna göre dava esastan karara bağlanana kadar uygulanamayacak ve zeytin alanlarında madencilik faaliyeti yapılmasına izin verilmeyecek. İtlim krizine karşı ve doğa için hareketi geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kılın.